Sevgili anneannem ve dedem, torunları büyüyüp de yurdun dört bir yanına dağılınca onları bir arada görme fırsatını sadece uzun bayram tatilleri ve yaz tatillerinde elde ediyorlardı. Kızları, damatları, torunları yanlarında olduğu sürece yüzlerinden tebessüm eksik olmuyor, mutluluktan uçuyorlardı. Aile içerisinde geleneksel aile yemeği adında bir buluşma başlattılar. Kızları ve damatları sürekli yanlarında olduklarından bu yemek işini tüm torunlarının birlikte olduğu zamana denk getirmeye de özen gösterdiler. Kışa denk gelen tatillerde anneannemin şefliğinde tüm kızlar mutfağa giriyor, anneanne mutfağının doyumsuz tatlarını bizlerle buluşturuyorlar. Yaz aylarında ise tembellik edip bu işi profesyonellere bırakıyorlar. Bu yazda gelenek bozulmadı. Torun zincirinin son halkası da yazlığa gelince hemen rezervasyonlar yaptırıldı. 18 kişilik aile bir cumartesi akşamı toplandı. Süslendi, püslendi ve her sene olduğu gibi değirmene gitmek üzere yola çıktı. Değirmen, Kuş Adası ve çevresinde herkesin bildiği bir lokanta. Geniş bahçesinin ortasında bir göleti ve bu göletin ortasında da bir asma köprüsü var. Asma köprüden göletteki ördekleri seyrediyorsunuz. Bahçede ise koyunlar, keçiler, papağanlar, keklik ve bıldırcınlarla karşılaşma şansınız var. Bizim aile tam akşam yemeği saatinde değirmene gitti. Geniş avludaki en uzun masanın bize ayrıldığını çok geç olmadan anladık. Anneannem ve dedem masanın en başında yer alırken yaş sırasıyla kızlar ve damatlar, son olarak da torunlar masaya oturdular. Tek evli torunun henüz 3 aylık minik bebeği Ceren ise bebek arabasından yemek yediğimiz sürece herkesi izleyerek tüm masaya gülücük gönderdi. Ekmek sepetinin içindeki sıcacık bazlamanın ve saç böreğinin kokusunu alan aile bireyleri, siparişleri vermeden bu nefis hamur işlerinin tadına bakmaya başlamıştı bile. Yemek süresince meze tepsisinden Ege'nin meşhur börülce salatası başta olmak üzere, şakşuka, közlenmiş kırmızı biber ve patlıcan, yoğurtlu ezme, acılı ezme, ceviz, peynir ve fava gibi tatları tabağımıza alırken, ara sıcak olarak da meşhur keşkeğimizin siparişini vermeyi de unutmadık. Yemek süresince keyifli sohbetler, şakalaşmalarla gece devam etti. Ana yemek olarak masadaki genel eğilim tandır, külbastı ve vali kebabından yana oldu. Tatlı olarak sakızlı dondurma ile yemek faslı kapanırken, Ceren Bebek de ana gıdası olan hazır mamasını çoktan yemiş, açık havada uykusuna dalmıştı. Bu keyifli yemeğin üzerine Türk kahvelerimizi içerken seneye katılımcı sayılarının artması dilekleri torunların masasına da ulaştı. Gece süresince masadakiler şen kahkahalar attıkça yan masalarında ilgisini çekmiş olacak ki ailenin 3 numaralı en komik teyzesi durumu kendi üslubuyla anlatmaya çalıştı. Ve herkesi bir kere daha kahkahaya boğdu. Yemek süresince anneannemin ve dedemin yüzlerinde tüm evlatlarıyla bir arada olmanın bir buluşmaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğu okunuyordu. Önümüzdeki yaz yine bir ılık ege akşamında geleneksel aile yemeğinde buluşma ise Tüm aile bireylerinin sessiz ama ortak dileği idi.